Muhterem ve aziz kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin mevzusu daha önce işlediğimiz imanın kavramı ve sınırları dersimizin devamı olacaktır. Yani imanın kavram ve sınırları ve bütün meseleleri üzerine şu anki dersimizle Dördüncü dersimiz olacaktır. Geçenki dersin hülasası imanın artması ve eksilmesi ve bu mevzuda ilim ehlinin görüşlerini ve tercihi delillerini de görmüş olduk. Neticede anladık ki iman güzel amellerle salih amellerle Allah'a taatla ziyadeleşir ve artar. Lakin masiyetlerle ve günahlarla bu iman imanda bir eksilme bir zafa uğrama meydana gelir. Ondan sonra imanın artmasından ve eksilmesinden mütevellit müminlerin derecelerinin aralarında mertebe bakımından farklar olduğunda görmüş olduk. Kimin imanı yüksekse, kimin imanı ziyadeleşmişse, artmışsa, imanı eksilen, zafa uğrayan kimseye nispeten o derece bakımından daha üstündür. Zafa uğrayan iman eksileyen kimsenin derecesi de diğerinden daha aşağıdadır. Geçenki dersimiz dersimizin hülasası budur. Son olarak da imanın imanı arttıran unsurları ve sebeplerini de görmüş olduk. Bugünkü dersimizde ise imanın en büyük şubesi ve gerekçeleri yani şartlarını göreceğiz inşallah biliyorsunuz imanın şubeleri ve mertebeleri vardır böyle olunca bunun bir alası yani en yükseği bir de etnası en alçağı müzubayistir İmanın alasıyla imanın ednası arasında muhakkak ki şubeler ve mertebeler vardır. İlim ehli bu mertebelerin ve derecelerin sırasıyla tertibe sokarak bazı kitaplar telif etmişler ve bunlar hakkında çeşitli rivayetler ve deliller getirmişlerdir. Bu mevzu da en muteber eser İmam Beyaki'nin El-Cami'ni Şu'ab-ül İman, imanın şubelerini içeren <gülüyor> kitabıdır. Kendisine bu mevzuda medar olarak, esas olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hır radiyallahu nakletmiş olduğu rivayeti almıştır. Bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. An Ebi Hurayre tekal Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem El imanu bid'un ve situn Ev bid'un ve şu'be İman altmış kusur Veyahut yetmiş kusur Bu ravi'nin şüphesidir. Ve diğer rivayetlerden gelen şüphesiz olarak yetmiş kusura zikredilmiş, bu e, sikanın ziyadesi sebebiyle makbul görülmüş bir rivayet ve en muteber olan bu şubelerinin yetmiş kusura kadar yükselmesidir. Evdaluha la ilahe illallah İmanın şubelerinin en faziletlisi, en yüksebe en yücesi La ilahe illallah sözüdür. Ve ednâhe imâtetul evâ alittariyq. Bunun en ednası, en aşağı yolda insanlara eziyet veren şeyleri onu izâle etmedir. Bu imanın en düşük, en aşağı seviyesi, şubesi. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ iman. Haya, <Veya>, insanda usanma hissi ve duygusu, imandan bir şubedir. imandan bir şube sayılmıştır. <gülüyor> Sanki bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere imanın en yüksek şubesini ve en al seviyesini beyan ederken, hayağı da imandan bir şube sayması sanki bu en yüksek şube ile en alt şube <gülüyor> arasında bir vasat bir şube, orta bir şube olduğu imajını veriyor. Bu rivayeti Bukhari Müslim, Ebu Avane ve diğer sünnet kitapları takip etmişlerdir. La ilah illallah kelimesi basit bir kelime değildir. La ilah illallah dediğimiz zaman bundan biz ne anlıyoruz? Bizim imanımız bu la ilah illallah Muhammedur Rasulullah kelimesine mebnidir. Buna başlar, bununla başlar. Bir Müslüman, bir mümin, mümin olması için Müslüman olması için önce bu kelime-i getirmesi, kalben tasdik ve dille etmesi gerekmektedir. Biliyorsunuz bazı rivayetlerde gelmiştir. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan ona bir kelime, husi bir kelime öğretmesi istemiştir. Ve Cenab-ı Hak da ona La ilahe illallah kelimesini söylemesini, zikretmesini istemiştir. Demişti ki Ya Rabbi, bu kelimeyi herkes söylüyor. Ya Musa, bu kelime öyle bir kelimedir ki, semavatı ve arzı bir kefene, koysan, bir kefene koysan, bu kelimeyi de bir kefene koysan, bu kelime ağır basacaktır. Bu öyle bir kelimedir. La ilahe, bütün ilahları, bütün putları, bütün tağutları, sanemleri nefh ediyorsun. İllallah. Sadece ve sadece Allah vardır. Bu kelimede nefi ve ispat vardır. Önce bütün ilahlar nefh ediyorsun, ondan sonra bir tane mabud mutlak, ve maksudu bizzatı tanıyorsun, ikrar ediyorsun ve tasdik ediyorsun. Evet. Kısacası budur. Lakin, bu kelimenin kişiye fayda verebilmesi için bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadetin şartlarını, gerekçelerini getirmesi gerekir. Bir insan sadece La ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah dese o insan evet İslam'a girmiş, bunu kabul etmiştir. Lakin bu onun imanını muhafaza etmek için yeterli değildir. Muhakkak ki o kelimenin gerekçelerini şartlarını yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde bu imanı zayi edecek, o iman gidecektir elden. Yok olacaktır. Bugün bir sürü insanların, La ilahe illallah Muhammed ve Resulullah dediğini görürsünüz. Lakin maalesef onlar bu, bu kelimeyi nasıl kabul etmişler, nasıl söylemişler ki bu kelime kendilerine fayda vermiyor. Bu kelime kendilerini Allah'a kulla, ibadete Serketmiyor. etmiyor. Şiklerden, ortaklardan uzaklaşmaya serketmiyor. etmiyor. Kendilerine fayda vermiyor. Demek ki söyledikleri gırtlağından aşağı inmiyor. Bunu kalben söylemiyorlar. İmanları satı bir imandır. Kelimeye dayanan bir imandır. Amele intibak eden bir iman değildir. Öyleyse şartlarını bilip yerine getirmek gerekir. Peki şartlar nelerdir? Birincisi, bu kelimenin manasını bilmek. Az önce manasını kısaca ifade etmiştim. Bu da bazı ayet-i kerimeler gelmiştir. Kale Teala, Estaizu billah, fe'lem ennehu la ilahe illallah. Ey Habibim, ey Resulüm bil ki, Bak, burada bilme ilimdir. Ondan başka bir mağbud-u mutlak, bir maksud bizzat kulluk edecek hiçbir ilah yoktur. فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Kendi zembine, günahına ve müminlerin ve müminatların, müminlerin Günahlarına mahsret talep et. <gülüyor> Muhammed Suresi ayet 19 Burada La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesinin manasının hakiki olarak bilinmesi talep edilmiştir. Elhak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Onu bilmeye, onu öğrenmeye biz daha muhtacız. Başka bir ayet-i kerimede ise Şehidallahu Ennehu la ilahe illa huve vel ve uzul ilmi ta'imen bil kis Bu ayet-i ne kadar muazzam bir ayet-i Cenab-ı Hak önce kendisi kendisinden başka bir ilah ibadet edilecek bir mağbut olmadığına şahitlik ediyor önce kendisi. Allah, kendisinden başka bir mağbud mutlar bir ilah olmadığına melaikeler, ve melaikeler, melaikeler ve ilim ehli melaikeler, adaleti, melaikeler, adaleti, melaikeler, adaleti, adaleti, adaleti, adaleti ayakta tutarak ne yapmışlardır? Şahitlik etmişlerdir. Çünkü buna muhalif bir söz söylemek, Allah'tan gayrı ilah edilmek, kabul etmek, bu adaleti ayakta tutmak değildir. Bu Allah'a yapılan en büyük zulümdür. Evet. La ilahe illa azizül <gülüyor> azizul <gülüyor> hakim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah aziz, izzet sahibi ve hikmet sahibidir. Evet. al suresi ayet 18. Bu muzule ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı rivayetler gelmiş. Ve Osman bin Affan radıyallahu anhu قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan bu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir nakil yapıyor. Memma ta ve huwa ya'lam ennehu la ilahe illa Allah dakhala'l cenne. Kim Ölür. Ölürken de Allah'tan başka kulluk edilecek bir ilah olmadığını bilirse, yani manasını bilirse, muhterem kardeşlerim, manasını bilmek onu idrak etmek onunla neticede amel etmeye götürür. Fakat manasını bilmemek, kişiyi şirke ve amelsizliğe götürür. Onun için manasını Manasının bilmesi şart koşulmuştur. Bu şekilde olan bir insan diyor ki o cennete gider diyor. Müslim takcih etmiştir. Evet. Bu okuduğum ayeti kerimeler ve hadis-i şerif bizleri la ilahe illallah'ın manasını bilmeye davet ediyor. Müşrikler bunun manasını çok iyi biliyorlardı. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul etmek istemiyorlardı. Bu nasıl bir insandır? Bizim ilahlarımızı bir ilah yapıyor. Bu ne acayip şeydir. La ilahe illallah'tan onların vasıta ilahların nef edilmesini, inkar edilmesini istediğini, tek bir ilah ispatlanıp ona kuduk edilmesini istediğini çok iyi anlıyorlardı. Bu yüzden bunu söylemekten imtira ediyorlardı. Bugün insanlar bunu çok söylüyorlar fakat bunun manasını anlamıyorlar. Evet, ikincisi, şüphesiz, veşeksiz, tereddütsüz manasını kabul etmek. Bir manasını anlamak var, bir de onun getirdiği manayı kabul etmek vardır, şüphe etmeden. Evet, bu mözuda ayet-i de cenabı Hak bunun manasını bilip, Şüphesiz ve tereddütsüz de şeks olarak iman eden müminleri nasıl medhdena ediyor. İnnel mu'minunellezine amenu billahi ve rasuli. O müminler ancak Allah'a ve onun Resulü'ne iman edenlerdir. Sum lem yertabu. İman ettikten sonra da imanında şüpheye düşmeyenler. Bakınız imanından şüpheye düşmeyenler tereddüte şeke düşmeyenler diyor bakınız. Ondan sonra bu imanlar nereye götürüyor? Cihadu bi amwalihim ve anfusihim fi Onlar ki mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda savaşırlar. Hakiki iman elden edildikten sonra şüphe kalkınca arkadan bu uğurda, bunu ikame etme uğrunda mallarını ve canlarını ne yapıyorlar? O uğurda cihad ediyorlar. Onlara cihad ediyorlar. Burada önce mal zikedilmiş, ondan sonra nefis zikedilmiştir. Çünkü malını vermeyen nefsini veremez. Ayetin etrafetine bakıyor musunuz? Önce mal zikedilmiş, ondan sonra nefis zikedilmiş. Malını vermeyen canını veremez. Evet. İşte imanlarında sadık olan bunlardır. İmanlarında gerçek bir imana sahip olan, imanında sadık, doğru imana, gerçek olarak sahip olan bunlardır. Sadakat gösterenlerdir. Hucurat Suresi ayet 20-15 Ebu Hurra'dan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular.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 Diyor ki, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de O'nun Resul olduğuna şahadet ederim ki, bu bir yemindir. Allah'ın ismini yemin olarak bakınız, anıyor. Şahadet ederim ki, La yelkallahu biyallaha abdun, gayre şakin, hangi kul Allah'a karşı bu şahadetler, bu inanışla çıkarsa, O'nun huzuruna şüphe etmeden, gayre şakin, Bunda şüphe etmeden illa dehalel cenne muhakkak ki bu halle cennete gider diyor. Bu halle cennete gider diyor. Yine bunu Müslüm etmiştir. <gülüyor> la ilâ illallah kelimesinin üçüncü şartı muhterem kardeşlerim hareketleri dikkat ediniz, hareketleri davranışları ve yaşantısı la ilâ illallah'ın manasına uygun bir şekilde düzenlemesi gerekir. Bu ne demektir? Yani ben nasıl bu kelime, bu kelimeyi söyleyeceğim de, benim davranışlarım ve hareketlerim ve hayatım, hayatımı bu kelimeye göre düzenleyeceğim. Bu nasıl oluyor? Yani bunun manası şudur. Siz, hayatınızı, La ilahe illallah Muhammed-i kelimesine göre terbiye ediniz. Yani bu sahip olduğunuz itikada göre kendinizi terbiye ediniz. Davranışlarınız ve hareketleriniz ve yaşantınız bu itikada mukalif olmayacak. Bu itikat ışığında, bu inanç ışığında olacaktır. Bunun manası budur. Bununla bazı ayet-i kelimeler gelmiştir. Fâle Teâlâ ve anibu ila Rabbikum ve aslimu lhamin kabl an yetsi kum alaabu sümleatun sarul Rabbinize inabet ediniz Rabbinize dönüş yapınız ve ona teslim olunuz Azap gelmeden önce ona teslim olunuz ya ona dönüş yapınız Ondan sonra yardım olunmazsınız. Sizin kimse yardımınıza koşmaz Evet bu ayeti i bize, Rabbimize dönmeyi ve teslim olmayı olmaya dair etmektedir. Muhakkak ki bu itikada sahip olan bir insan ona döner ve ona teslim olur. Ona teslim olmak demek, bütün hayatını, hayatın her safhasını, kalbini, vicdanını, ağzalarını ona göre teslim olma demektir. Evet, Zümer Suresi Ayet elli dört. Başka bir ayet kelimesi: "Omay Yuslim, Vehu İla Allah, Vohu Muhsin, Fakad İstemsek Bil Gurwe <gülüyor> Uzqa, İla Allah, Gaqba Umur." <gülüyor> kim iyilik yaparak bakınız, kim iyilik yaparak yüzünü Allah'a döndürmüşse. Yüzünü Allah'a çevirmişse, Allah'a teslim olmuşsa iyilik yaparak diyor. Yani salih amel işleyerek, ihsan makamına, ihsan sırna ererek, onu görüyormuş gibi ona kulluk etmekle, sen onu görmesen dahi o seni görüyor sırna ererek, ona kulluk etmekle, yüzünü çevirmekle. Kim ki bu şekilde hareket ederse, fakat istemsike bil urvetil usqa sağlam kulba yapışmıştı. <gülüyor> sağlam kulbu elde etmiş ve onu tutmuştur. Ve illallahi âkibetu'l umur, Bütün işlerin neticesi Allah'a yöneliktir. Bütün işler, bütün şeyler Allah'a dönecektir. Lokman Söz ayet 22. Muhterem kardeşlerim, ayet-i kerimede gelen safa sağlam Kultan kasıt, La ilahe illallah kelimesidir ve şehadetidir. Yani bu kulba sağlanan, bu kulba sapasağlam yapışan bir insan ancak iyilik yapar ve Allah'a yüzünü döndürür. Bakınız. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, Bera ibn-i rivayetinde şöyle bir söz gelmiş. Burada sahabelere bir soru soruyor, imtihana çekiyor. Bilgi imtihanı. Yani bilgi yarışması gibi bir şey. Ve onlara bir şeye dikkatini çekmek istiyor. Bire de burada bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlam kulbun tarifini yapacak. Burada değişik bir tabir yani değişik bir tarif gelmiştir. Lakin iş aynı şeye götürmektedir. Çünkü bu kelimeyi kendisi bu kelimeye sallan bir insan böyle bir inancı ve böyle bir amele sahip olur. En-Bara' bin Azim'in قال: "Kunnâ jurûsan 'inda'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem yevmen letahaddes." Fekân Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bir gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve yanında oturuyorduk. Konuşuyorduk. Dedik ki ya Resulullah etedruna ayu husnul imani evsak İmanın en güzeli, imanın iman güzelliğinin en sağlamı olan nedir biliyor musunuz? En sağlam olanı, imanın iman güzelliğinin en sağlamı nedir biliyor musunuz? Dediler ki es -salâh. namazdır ya Resulallah. Dediler. Fekâle İnne-s-salâta hasenetum ve mahiye biha. Evet namaz güzel bir şeydir ama o değildir. Bakın. Namaz güzel bir ibadettir. O da imandandır ama o değildir. Benim kastettiğim bir şey o değildir. Fekâlu dediler ki el-cihad cihattır ya Resulallah. Fekâle Buyurdular, inn al Hasanun, wa mahuabi. Jihad güzel bir şeydir, o da imandandır. Ama ben onu kastetmedir. Bu orada, yani bu o değildir. dediler ki, al Haj, haştır yar Rasulallah. Fakala Hasanun wa bi. O da güzeldir, o da imandandır. Ama ben bunu kastetmedim, bu değildir. Fakalı al Siyam, dediler ki, oruçtur ya Resulallah. Fekale Essiyam <gülüyor> Hasanu veli Oruç da güzel bir ameldir. O da imandandır ama o değildir. Ben onu kastetmedim. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların buna cevap veremeyeceğini görünce dedi ki: "Eusaku'u'r-iiman en yuhibbe en yuhabbe fillah ve yubghada leh." İmanın Sağlam kul bu. Yani iman hani imanın kul bu esas kişinin dayandığı kul. Sağlamlığı. Bakınız neredeymiş? Diyor ki, اَنْ يُحِبَّ فِي اللّٰهِ وَيُبْغِدَلَهِ وَيُبْغِدَفِيهِ Allah için sevmek ve Allah için bu demek. Bakınız. İşin, işin incelini görüyor musunuz? Allah için sevmek ve Allah için buz etmek. Bu ne demektir? Yani bir insan la ilahe illallah kelimesi dairesi içinde hareketler yaparsa, davranırlarsa, öyle yaşantısına göre tanzim ve tertip ederse, kendine ona göre terbiye ederse ne yapacaktır? O şekilde olanı sevecektir. Böyle olan güzel görür, güzeli sever. Böyle olmayan da bu la ilahe illallah kelimesine munafi ters hareketlerde bulunan, danışmada bulunan bir hayat düzenlemesi yapan bir insana karşı da ne yapacaktır? Düz edecektir isteriz. Ister. İmanı onu kabul etmeyecektir. İşte bu onun sağlam bir kulba dayandığını göstermektir bunu Beyhaki İmam Tabarani Beyhaki e, Şab-ı Iman kitabında Beyhaki Mucemül Kebirinde Ablan Mesut'tan Hakim ve Müstedrek'inde takzir etmiş bu rivayet hassen bir rivayettir. Muhterem kardeşlerim La ilahe illallah kelimesinin şehadetin birinci kısmı Böyle gerçekleşirken hareketlerimizi, davranışlarımızı ve hayatımızı buna göre düzenlerken bunun ikinci kısmı unutmayalım. Bunun ikinci kısmı da Muhammedur Resulullah'tır. Muhammedur Resulullah demek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber kabul etmek ve her onun getirdiğini kabul etmedir. İlkinde ona kullukta nasıl tevhid gerekiyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e de ittibada onun getirdiklerini kabul etmeye de yine orada tevhid gerekli. Yani onu onu ittibada tek kılma. Nasıl Allah'a kullukta Allah'ı tek kılıyorsun, başkalarına kullukta nasip ayırmıyorsun, aynı şekilde Peygamber'e uymada ona ittibar etmezsen tek kılacaksın. Başkasına değil, ona uyacaksın. Evet. Bunun içindir ki, bütün hareketlerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerine göre düzenlemezsek, hareketlerimizde, hareketlerimizde yaşantımızda onu hakem kılmazsak, yine biz, bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin ikinci kısmını yerine getirmiş sayılmayız. İmanımızda bir eksiklik var demektir. Evet. Kâle Teala, Allah buyurdu. Fela wa rabbike la yuminun, Ey Habibim! Onlar Rabbile yemin olsun, onlar iman etmiş Burada i̇bn Kesir diyor ki, Cenab-ı Hak diyor, yaratmış olduğu mahlukatın istediğini yemin eder. Mahlukatıdır. Ondan büyük değil ya. Yemin eder. Ama insanın Allah'tan gayrısını yemin etmesi şirktir. Mağlukattan bir şey yemin etmesi şirktir. Men halefe bi gayley fakat eşrek. Ama Allah'ın mahlukattan bir tanesini yemin etmesi bu Allah'ın yaratmış olduğu nimetlerine yemin etme yemin etmedir. Onu bilakis o şeyin değerini, kadını, kıymetini yüceltme manasındadır. Değer verdiği için ona yemin etmiştir. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de bir sürü yeminler yapmış. Vel asr, asra yemin olsun. Kıyamete yemin olsun. Değil bir sürü yeminler yapmış. Ama burada Allah mahlukatından hiçbir şeye yemin etmiyor. Kendi zatına yemin ediyor bakınız. Niye? Meselenin büyüklüğü yüzünden. Ey Habibim, Rabbine yemin olsun. Onlar iman etmiş sayılmazlar. Ne zaman hatta yuhakimu ke fima shajara bainahum aralarında çekiştiği ihtilaf ettikleri meselede seni hakem tayin etmedikleri müddetçe senin hükmüne hükmünü hakim kılmadıkları müddetçe onlar iman etmiş sayılmazlar sonra la fi anfusihim harajan mimma qadayt ve yuslimu teslimen seni vermiş olduğun hükme nefislerine hiçbir sıkıntı duymadan verdiğin hükme tam teslimiyetle teslim olmadan iman etmiş sayılmazlar. Bakınız üç şey gerekiyor. Birincisi Allah Resulü'nün getirdiğini hakem kılacaksın. İkincisi kalbinde bir sıkıntı olmayacak. Ya dışarıdan adam tamam diyor ama içeriden sıkıntı var pek. Bu hükme razı değil. Bu olmaz. İmanda zafiyet var. Tam teslimiyet. Hakem kılacak, sıkıntı olmayacak kalbinde tam teslim olacak. Bu üç şey gerçekleşme limnetçe o insan Allah Resulü getirdiklerine tam iman etmiş değildir. Onun, onun içindir ki Allah burada kendi nefsine, zatına yemin etmiştir. Ondan imanı nefret etmiştir. Rabbine yemin olsun iman etmiş sayılmaz onlar. Kabul etmiyorlar bak, onların imanı. Meselenin büyüklüğünü görüyor musunuz? Evet. Demek ki hayatımızı buna göre tazim etmezsek, demek ki biz Muhammed-i Resulullah, kelimesinin şehadetinin şartını yerine getirmiş sayılmayız. Evet. Bu ayet kerime, Maide, Nisa Suresinin 5. ayet-i kerimesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, bu mözüle ilgili çeşitli rivayetler gelmiş. Ben bir iki tanesini zikredeyim. An Ebu Hureyat anh an sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Hureyat radiyallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdular. Umirtu en uqatilen nasi hatta yeşhedü en la ilahe illallah Ben insanlarla la ilahe illallah kelimesini şahitini getirinceye kadar savaşmakla emr oldum. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ve yu'minu bi ve bima ji'tu bi. Bakınız. Şarta bak. Ben kelime-i şahadeti söyleyinceye kadar bana ve benim getirdiklerime iman edinceye kadar insanlarla savaşmakla emr oldum. Hem kelime-i şahide edecek hem Allah Resulü sahaseminin risaletini kabul edecek, hem onun getirdiklerini kabul edecek. Çünkü risaletini kabul etmek, onun getirdiklerini kabul etmektir. Bunu yaptığı zaman diyor, فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا O zaman kallarını, yani nefislerini, mallarını benden korumuş olurlar. Yani ben artık, o Müslümandır, onun kanı ve malı bana haramdır. Onun kanı ve malı muhteremdir. Şereflidir. Namustur. Evet. İlla bihakkıha ancak İslam'ın hakkı. Mesela bir adam zina etse rejim ondan düşmez. Bir adam adam öldürse kısaz düşmez. Değil mi? Ondan sonra ırsızlık yapsa kol kesme düşmez. İçkirse e, ceza haddi düşmez. Bunlar İslam'ın hakkı. Evet. Bunlar İslam'ın hakkı. Bunlar da e, ceza vardır. Yalnız bunu ancak İslam hakimiyeti bunu tatbik eder. Bu olmadığı an sen yolda birisinin birisini hata işlediğini görsen bir büyük günah işlediğini görsen kalkıp sen bunu yapamazsın. Bu senin değil. Evet. Bu senin elinde değil ancak ne yaparsın? Elinle mani olmaya veyahut dilinle mani olmaya bu dolmazsa en son imanın en zaafı olan en son da buz edersin. Cezayı ancak ilahi nizam verir. Biz veremeyiz. Evet. Ve hesabihum ala Rabbi azze ve cel Bir de Allah'a ait hesapları. Dünyada Allah, İslam'ı hakkı ödendiği an, ceza tatbik edil, edildiği an, kul bu İslam'ın hakkı, Rabbine tövbe ettiği anda, Cenab-ı Hak kendi hakkını <gülüyor> af geriye kul hakkı kalır. O da kullar arasında hüküm icar edecektir. Hukuk. Evet. Bunu Behaki Şub-ı İman'da taklit etmiştir. İmam Müslüm'de. Fakat lafız Behaki'nin lafzıdır. Burada şahit olan nokta yukarıdaki ayete mutabık olan yer. Yani kelime-i şahide söyledikten sonra bana ve benim getirdiklerime iman etmesi. Burası nokta. Muhammed Resulullah kelimesini gerçekleştirmek. Bir rivayette ise bakınız ne kadar açık. La yu'minu ahadukum hatta tekune au yakuna hawauhu teban İçinizden birisi birisinin hevası, arzusu, istekleri benim getirdiklerime tabi olmadı müddetçe iman etmiş sayılmaz. Peygamberin bir getirdiği var. Senin de bir hevan, bir arzun var. Eğer senin arzuların ve isteklerin peygamberin getirdiğine uymuyorsa iman etmiş sayılmazsın. Demek ki teslimiyet yok. Evet. Bu da La ilahe illallah kelimesinin ikinci kısmı olan Muhammed ve şartıdır. Evet, bu kelimenin dördüncü şartı. Yalanlamayıp kalbiyle ve dille tasdik etmek. Yani bu kelimeyi ikrarda sadık olmak. Doğru olmak. Bakınız, Cenab-ı Hak bize bu, kelimede, bu kelimeye imanda sadık olmayan insanlardan bahsediyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Sen insanlardan bazıları görürsün, onların Allah'a ve ahiret gününe iman ettik dediklerini görürsün. Aslında onlar iman etmiş değillerdir. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı ve imar devirleri aldattıklarını zannederler. Şimdi zahirde bir aldatma var. Yani iman edin ettiğince artık e, biz ona bir şey yapamıyoruz. O da kardeşimiz oluyor. Zahirde bir aldatma var. Kendileri de allah'ı aldattıklarını zannediyorlar. وَمَا <gülüyor> يَخْدَعُونَ <gülüyor> Onlar sadece kendilerini aldatırlar. Evet belki bu dünyada menfaat ve masraflar için insanlar aldatabilirler müminleri. Belki biz de iman ediyoruz gibi. Aramızda fark yok. Aldatırlar. Fakat onlar ancak nefislerini aldatıyorlar. Niye? Allah onların daralıtlarını imansızları ortaya çıkaracaktır. Ya bu dünyada, ya da ahirette. Yalancının mumu yattıya kadardır. Ondan sonra ortaya çıkar. Evet. Bu maşurun, fakat bunu farkına değiller. Nasıl farkına değiller? Yani Allah aldattıklarını zannediyorlar. Müminleri aldattıklarını zannediyorlar fakat aslında kendileri aldattık, aldatıyorlar fakat bunun farkında değiller. Çünkü Allah, Allah Allah aldatamayacaklarını onlar farkında değiller. Fi kulubihim maradun. Onların kalplerinde hastalık vardır, hastalık geçiyor, Kalpler hasta. Fezâdehumullâhu <gülüyor> merhaba, Allah onların bu hastalıklarını arttırdı. Hastalık üzerine hastalık, necaset üzerine necaset. Fezâdehumullâhu <gülüyor> <gülüyor> merabâ. Başka bir ayet eklemede Fezadethum ridsen Pislikten pisliğe. Cenab-ı Hak ne yaptı? Yandaşlaştırdı. <gülüyor> Onlar bu tezkip ettikleri şeylikler dolayı elim acı bir azapla çarplacaklardır. Bakara Suresi ayet 10. Bu ayet-i kerime muhterem kardeşlerim münafıklar ayet hakkıymıştır. Yani zahire iman edip de batınına iman etmeyen kimseler içinilmiştir bunların azabı beledilmektedir. Bizleri bundan kaçındırmakta ve sadık bir imana sahip olmamız dair edilmektedir. Kâhâle Teâlâ, bakınız şimdi, sadık bir iman neyi gerektiriyor? Meseleler arkadaşlar birine bağlı. Hepsi bağlantılı. Ehasiben nasu en yutrakû en yekûlû âmennâ ohum lâ yuftanûn İnsanlar zannettiler mi ki biz iman ettik dedikten sonra onlar kendi hallerine bırakıp imtihan edilmeyeceklerini zannettiler. Yani insanlar biz iman ettik arkadaş tamam işimiz bitti artık biz celledik tamam. Yani bu halde bırakılacaklarını zannettiler. Kalacaklarını mı zannettiler. İmtihan edilmeyeceğim bu edilmeden bu halde kalacaklarını mı zannettiler. Ve laqad fetennallezina min qablihim Allah daha önce iman edenleri fitnelendirdi. Onları bir sürü belalardan, musibetlerden, imtihanlardan geçirdi. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ sadku, صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah muhakkak ki imanında sadık olanları, imanında da yalancı olacak olanları bilecektir. Muhakkak ki bilir. İmanında sadık olanları, la ilahe illallah derken sadık olanları, La ilahe illallah derken kazip olanları Allah bilir. Ne ile binecek? İmtihan verecek. Başına bela musibet verecek. Onu imtihan edecektir. Ondan sonra bakacak. Bu imanında sabit kaldı mı? Yoksa imanında bir kayma var mı? Şüpheye düştü mü? Veya imansızlığa düştü mü? O zaman belli olacaktır. Sadıkla <gülüyor> yalancı. Evet. Ankebu suresi 2 ve 3. İnşallah Teala vaktimiz olursa sizlere tarihten iki tane imtihanı misal vereceğim peygamberlerden. Bu ayet muhterem kardeşlerim gösteriyor ki, kişinin imanın, sadakatının ortaya çıkması için muhakkak bazı iptila ve imtihandan geçmesi gerekir. Ve le yablun lekum bi şey min al-havfi ve al-cu'i Sizi korkudan bir şeyle. Bak. Açlıkla mallarından bazılarını keserek alarak kaza ile bela ile yangınla hırsızlıkla, her şey olur. Veya Allah yolunda sarf etme gerekir, imtihar alıyorsun. Verecek misin, vermeyecek misin? Gidiyor ama öbür dünyada kazanıyorsun. Wal <gülüyor> enfusi, sizi öldürmekle. Allah senin çocuğunu alır, aileni alır, seni ediyor. Gözünü kör ediyor. Ve semerat, <gülüyor> tanaların var, semelerin var. Bir felaket geliyor, hep söylüyor, gidiyor. Evet. Ve beşşeri sabirin sabredenlere <gülüyor> ilmişler olsun. Evet. An Enes bin Maliki radiyallahu anh en Muaz bin Cebel radiyallahu Bakınız Enes bin Malik radiyallahu anh Muaz bin Cebel'den naklediyor. Buna hadis ilminde sahabenin sahabeden rivayeti deniliyor. Sahabenin Cehbi sahabeden rivayeti. Annen Resulullah'ın Peygamber'in Resulullah'ın şöyle buyurdular. Men şehide en la ilahe illallah muhlisan bir rivayete musteykinen. Kim ki? La ilahe illallah kelimesine ihlaslıca yani bir rivayete de musteykinen tasdik, yakinen tasdik ederek şahedet ederse min kalbihi kalbinden ve emme Muhammeden Resulallah benim de Resulullah olduğuma şahederse dehal el-Cenne. Bu cennete gider diyor. Bakınız burada yakin bir tasdik isteniyor bize. Kesin. Evet. Halisane. Bu rivayeti Beyhaki <gülüyor> etmiştir. Şah-ı Liman'da, Şeyhan'da, Bukhari Müslüm'den nafretmişler. Fakat e, lafız e, Beyhaki'nin lafızı. Beşinci şart, yani La ilahe İllallah kelimesinin beşinci şartı bu kelimede İhlaslı olmak. Yapılan bütün amelleri sadece ve sadece Allah rızası için yapmak. <gülüyor> Kelimede ihlas sahibi olacaksın. Bunu falandan korktun için, falandan menfaat mazat var diye onu söylemek için değil. Falan yerden Müslüman görmek için Allah, elhamdülillah değil. Bunu Allah için söyleyeceksin. Çünkü bu amellerde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 Halif olarak, tek Allah'a kulluk ederek, evet, ibadet emri oldular. Dostur namaz kılmakla, ile zekat vermekle. işte kıvamına ermiş dil budur. İşte kıvamına ermiş dil budur. Bakınız burada, bu kelimeyi ihlaslıca söylemeyi, amelleri ihlaslıca yapmayı, halif olarak kulluk etmeyi emri olmuşuzdur. Evet. Yukarıdaki hadis de buna belli olur. Muaz'ın hadisi. Yani kim ki La İlahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini ihlassıca, halisane, katıksız, şirksiz olarak söylerse muhakkak ki bu insan cennete gider. Evet. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, e, bu kelimenin, yani La İlahe İllallah kelimesinin gerçekleştirmenin altıncı maddesi, altıncı ve son maddesi, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah Veyahud eşhuden la ilahe illallah ve eşhudenne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesinin gösterdiği yolda yürüyenleri sevmek. Bakınız, gösterdiği yolda bu kelimeyi sevmek, ee, gösterdiği yolu sevmek, gösterdiği yolda yürüyenleri sevmek. Bakınız bir bu kelimeyi sevmek, bu kelimenin gösterdiği yolu sevmek, bir de bu kelimede, ha bu kelimenin gösterdiği yolda yürüyenleri sevmek. Üç şey bak. Kelimeyi sevmek, bu kelimenin gösterdiği yolu sevmek, bir de bu kelimede yürüyenlerin, ha, e, insanlar yürüyen insanları sevmek. Bu kelime üzerine o yolda olan insanları sevmek. Bu kelimeyi kötü görüp, Gösterdiği yoldan başka yollara sapanları sevmemek <gülüyor> ve onların kötü yolunu sevmek, onları yakın dostlar edinmemek. Bu, La İlahe İllallah'ın en büyük şartlarından birisidir. Bu bazı ayet-i kerimeler gelmiştir. Mesela, قال Teala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ bazıları vardır ki, Allah'tan gayrı kendilerine ortaklar nitler eşler edinirler. Yuhbunum <gülüyor> ki hubbilla. Bunlar Allah'ı Allah sevgisi gibi Allah'ı severler. Nasıl Allah'ı seviyorlarsa onlara o o şekilde bir sevgi beslerler. Yani Allah olan sevgileriyle Allah arasında vasıta kıldıkları, ortak kıldıkları şeye karşı sevgileri aynıdır. Allah kadar onları seviyorlar. Fakat <szul wheels> amenu, Ama iman eden insanların sevgisi, Allah'a gerçekten iman kimselerin sevgisi daha şiddetlidir. Onların hem Allah'a hem vasıta edindikleri ortaklara sevgisinden Allah'a olan sevgileri çok daha üstündür. Hakiki manada iman edenler. Evet burada Allah'ı ve bu kelimeyi bize sevme dair edilmektedir. Bakara Suresi ay 165. Bu kelime sevildiği an, bu kelimenin gösterdiği yolda sevilir. Bu kelimenin gösterdiği yolda yürüyenler de sevilir. Başka bir ayet-i bakınız bu ayet aslında bir sohbet ve vaaz korusudur. Ve Cenab-ı Hak burada bizi fedakarlığa çağırmakta. Ve dinimize sabit olmaya çağırmakta. Eğer böyle olmazsak Allah'ın bize muhtarcı olmadığını, bizden daha hayırlı insanlar getirebileceğini anlatmakta. Ve bu insanların vasıflarını sayıyor. Sahabeler böyle insanlardı. Yani bir yönden bu sıfatlar sahabelerin sıfatları olmuş oldu. Ya eyyüellezine amenûh, men yertedden minkum an dini, fesevfe ya'tillâhu biqavm, ve <gülüyor> وَيُحِبُّونَ Ey iman edenler! Eğer içinizden, dininden dönen olursa, bakınız, Allah meydan okuyor. Eğer gerçekten içinizden dönmek isteyen varsa dininden, فَسَوْفَ etillahi bir اللّٰهِ Allah için bu bir zarar değildir. Allah başka bir toplum getirir. Başka bir millet getirir. Allah her şeye kadirdir. Evet, Fes سوف يأتي الله بقوم Allah başkadır toplu getirir. Hemen şaefel yekfur. <gülüyor> Hemen şaefel yekfur. Hemen şaefel yümn. Ey Habib. Üzülme. Ne üzülüyorsun? Niye taslanıyorsun? İster imanesin, iste inkâr. Ya değil. Açık. Zorlama yok. Paşa gönlü bilir. Evet, nedir? İlla tenfirü o yuazibku ma'azaban aliban ve yastabdi al-qauma ghayrakum ve la tadruhu shay'a Allah yolunda bir nefer olursunuz bu davada hizmet edersiniz cihat edersiniz ve hu tud sizi o yuazibku ma'azaban aliban acı bir azabı tattırır ve yastabdi al-qauma ghayrakum siz de sıra başkalarına minnet getirir la tadruhu shay'a Siz onlara razı olamaz onlar bu davayı yük Evet. Yani kısacası bu din bize muhtaç değil. Biz bu dile muhtaçız. Tek kelime. Tek kelime. Bakın şimdi o sıfatları sayıyor. Bir kavmin, o gelecek olan topluluğun Allah sıfatları sayıyor. Yuhibbuhum. Allah onları sever. Allah onları sever. Ve yuhibbûle. Onlar da Allah'ı severler. Bizim için bir burası. Onlar da Allah'ı sever. Yani o iman eden topluluk, o hizmet eden topluluk Allah'ı seviyor. La ilahe Allah kelimesini seviyor. O yolu seviyor. O yolda gidenleri seviyor. Evet. E alel mu'minim. Bakınız, sevdiklerden en büyük örnek. Müminlere karşı mütevazi Tevazu karatlarını geliyor. Onlara karşı alçak gönüllü. Mahurane. Kibirli, gururlu, tahkir edici değil. Evet. وَاِزَّتِ الْعَلَى الْكَافِر۪ينَ Kafirlere karşı da şiddetli, izzet sahibi, metanet sahibi. Onlara böyle metin, yüzlermez, onlardan korkmaz, çekinmez, kalkıp onlara yağcılık yapmaz bir menfaat elde etmek için. Bir azizdir. Evet. Bu imanın gereğidir. Yücahidûne <gülüyor> fîsebilillah. Onlar bak, bak, bak şimdi. Onların vasıflarını sayıyor. Birincisi neydi? Yuhibbuhum. <gülüyor> Allah onları sever. İkincisi Allah da onları sever. Yani onlar Allah'ını sever, Allah da onları sever. İkin, i̇ki vasıf. Üçüncüsü müminlere karşı mütevazim. Dördüncüsü kafirlere karşı şiddetli aziz. Beşincisi Allah yoluna savaşırlar. Altıncı maddeki bu çok önemli. Wallaya kafune lemete leim. Kınayanın kınamasından da çekinmezler. Kınayanın kınamasından ne dedinin ne, ne çekinmezler. Falan bana kızacakmış, falan bana deli diyecekmiş, falan bana geri diyecekmiş, falan bana birileri diyecekmiş. Bunlar sökmez. Wallaya kafune lemete leim. Bu iman gelir. Zelike fadlullah yu'tihi Bu sayılan maddeler. Allah Allah bunu verirken bu Allah'ın salıdır. Allah istediğine bunları verir. Yu'tihi men istediğine. Vallahu vasil alim. Allah Mus'at sahibi hikmet sahibidir. Maide suresi dört. Evet. Biliyorsunuz bu mevzuyla alakalı. E buradan bir hadis var Müslim Buhari'de. Hani kimde üç şey bulunursa men kulne fihi men kulne fihi salas vejdı iman ve halavet iman kimde üç şey bulunursa o imanın tadını halavetini tatlılığını tatmış olur bunu bence görmüş yani artık onda huzur buluyor, onu seviyor tadını alıyor lezzetini alıyor aynı yemek yediğiniz zaman nasıl lezzet alıyorsanız ya adam imanından lezzet alıyor kardeş nasıl yemek yiyorsun lezzet alıyorsun o da imandan lezzet alıyor Öyle o hale gelmiş yani o hale. Tabii üç sıfat sayıyor. Birincisi e, diyor ki E yekunallahu ve resulu ahabbu ileyhim ma ileyhim ma siwahuma. Yani her şeyden daha fazla Allah ve Resulü ona sevimli olması gerekir. İkincisi en yuhibbu'l mer'a la yuhibbuhu illa Kişiyi sadece Allah için sevecek. Ve yukra, yukra an yugzafe fi'n nar. Bağdaan <gülüyor> anqazahû Allah minhu, kma yıkra Allah kendini ateşten onu kurtarıp kurduktan sonra nasıl yıkra fil küfri? Yani küfre nasıl ateşe kendisine atılması o kadar kere görüyorsa yeniden imandan sonra küfre dönmesini o kadar keri görecektir. İşte bu üçü olduğu an imanın tadını halabetin tatmış olur. O la ilerillah kelimesini sever, onun gösterdiği yolu sever, o yolda gidenleri sever. Çünkü onu tatmış ve lezzetini almıştır. Muhterem kardeşlerim, imanı yüzünden belalara ve musibetlere, imtihanlara düşer olacağız. Bu yeryüzünde Allah'ın kaderidir, Allah'ın adeti ve sünnetidir. Evet, çünkü bundan tarihi örnekler, vakalar gelmiştir. Ve bunlar gerçektir. Belaların en şiddetlisi, musibetlerin en şiddetlisi peygamberler, sonra sıddıklar değil mi? Şehitler, sonra alimler, salihler. Sırasıyla. İşte bakınız, size e, tarihten iki tablo. Birincisi İbrahim Aleyhisselam. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak. Aktan bir oğul istemiştir. Eğer bana bir oğul verirsen, ben onu boğazlayacağım demiştir. Senin için, senin adına. Allah onu denemiş. Bakmış. Hem onu denemiş, hem de oğlumu da denemiş. Ve, bir gün oğluna der ki, Kale ya bu ney? Ey ocağızım, inni ara fil menâmi enni evve'ûke. Sen durmadan tara Ben seni rüyamda boğazlarken görüyorum. Bakarız. Metoda ustu baba. Bir babanın oğluna şefkatine bak oğlum. Ben rüyamda seni boğazlarken görüyorum. Ben ne yapayım? Sen da tara Yani sen bu işin çaresine bak. Düşün, taşınma göre bana bir şey söyle. Ben Allah'a karşı ne yapacağımı bileyim. Ben artık işi sana bırakıyorum. Ben hazırım bu işe. Ben bu işe hazırım. Çünkü Allah sizden insanı kazanıyor. Peki bir oğlum. Babaya karşı cevabı nur, Peygamberin bir peygambere karşı. Değil mi? İmtihan bak nasıl kazanıyor. Düşünün sizi babanız götürdü bir daha boğazlayacak. Ya küfred ya ya, küfret ya da çağırıyor. Ne yapacaksın? Bakınız burada bir imtihan neticesi peygamber boğazlanmak isteniliyor Küfür meselesi yok. Sadece verilen bir emrin yerine gelmesi isteniliyor. Oğul bak nasıl cevap veriyor. Kale ya ebeti. Ey babacağız. İf'al ma tu'mer. Tu sen emr yap. Sen niye üzülüyorsun? İf'al ma tu'mer. Tu Allah sana ne emrettiyse sen yap onu. Ve diyor ki arkadan. Teteci dünya inşallahu minas sabirin. Sen bu işte beni sabredenlerden bulacaksın. Yani sen bu işi yaparken ben sabredeceğim. Kalk sana karşı gelmeyeceğim. Bakın. Bir peygamberin İftira ve imtihanı görüyor musunuz? Babasının verdiği bir söz yüzünden kurban gidecek. Arkadan teslimiyeti görüyor musunuz? İmtihan. Bana musibet. Bu dev imtihanlar insanın başına gelebilir. Başka türlü imtihanlar insan başı karşı karşıya kalabilir. Evet. Ve İsmail Aleyhisselam bu imtihanı kazanmıştır. Tanfaz suresi 102. Bir de imtihan kaybeden birisini görelim. İkinci tablo bu da Nuh aleyhisselam'ın oğlu bakınız Nuh aleyhisselam'ın oğlu kendisi boğazlanması istenilmiyor kendisine bir kötülük yapması istenmiyor sadece hakka bir kurtuluşa çağırmak isteniyor diyor ki babası van da nu on nuh gemiye cemaat cemaatiyle beraber iman edenlerle ve bütün aldığı e, hayvandan her iki cinsle bindi. Ve oğluna nida etti. Şimdi e, biliyorsunuz e, Yafes Ham Sam Kenan. Dört tane oğlu vardı. Yafes Ham, Sam Kenan. Allah'ın bu Kenan o, oğlu olacak. Çünkü bunu lanetliyor. Bunu şeyde e, Tevrat'ta lanetliyor bunu. Diyor ki Ya Nuh e, ve nâda Nuhn ibne ve kânesi yani o gemiden ayrı bir yerdeyiz. bir yerdeydi bilmiyorum herkesi pindiriyor. Şimdi gemi hareket edecek, oğlum sen de pind. Dedi ki, ya bu ne yerken meğerle, bak bir babanın şefkatine bak, oğlum sen de pind biziyle. Ey ocağın, sen de biziyle pind. Bak burada İsmail esiram gibi boğazdan nasıl isteniliyor? Kurtulması isteniliyor. Ama imtihan, imtihan olacaktır. Vallahi kummalı kafirin, kafirlerden ol. Gel, sen ne biçim kurtul? Kafirlerden olmalar. Bakınız cevabı bak. Yukarıdaki cevapta, ey baba canım, istediğini yap. Emr onların yap diyor. Bu da râne kibrale. Seawî ilal jebeli yasîmûn imn elma. Ben o dağa çıkarım, o beni sudan korur. Ne bir yani. Bak, burada kibra bak. Baba bile tabirini kullanmaktan. Yani imtina ediyor. Bu kadar gurur kibir. Seavü ilel cebeliyya sumun illerba. Ben o dağa çıkarıp o beni sudan korur. Bitti. Bu kadar. Böyle. Ondan sonra neler oluyor? Kal. Babası yine acıyor. Devam ediyor. La asimel yevme min emri ey oğlum. Bu azap günü var ya bugün de Allah'ın bu azap gününe kimse kurtulamaz. İlla men rahim ancak onun merhamet ettikleri müstesna. Düşünün, Nuhaül Aleyhisselam iman eden az bir toplu, az çok az insanı, ailesini, çolçur diğer ve e, hayvanlar pindirmiş. Ondan sonra bütün o memleketler, tufanla, yani bir fırtına ile, tufanla, dalgalarla yok olup bitecektir. Yeni bir dünya, yeni bir nesil meydana gelecektir. Onun için Nuh insanlar ikinci babası değilmiştir. Böyle bir durumda um, imtihan bu. Ey olcağızım bugün Allah'ın bu azap günde kimse kurtulamaz ancak merhamet merhameti kimse müstesinler. <gülüyor> bu hale beynehumel mevcu fakameminel muqraki babası ile kendisi arası arasında şimdi testleniyor. O da daha kaçıyor. Kendisiyle diyor. Babasıyla kendisi arasında bir dalgalar çıktı diyor. Yok ettim, güzel aldı diyor. Ve boğulanlardır. Kurtulamadı. İmtihanı kaybetti. Huzresi ayet 43. Onun için muhterem kardeşlerim, hepimiz böyle bir imtihana rüçar olacağız. Cenab-ı Hak bizim imanımızda sabahat etmeyi bize nasip eder. Muhterem kardeşlerim, bir sebebe binaen sizlere zarri bir açıklama yapmam gerekir ve bu açıklamanın bantı alınmasını talep ediyorum çünkü bu açıklama en i sünnet kelimesinin teriminin mefhumu iyi bilinmesi karması gerekir ve bu inşallah bu bantı dinlediğiniz zaman bunu rahat kafanızla bu açıklamayı dinlersiniz ve bu devamlı sizin ölçünüz olur kınayanın kınamasından aldırış etmezsiniz. Zarri bir açıklama. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeler dinlerini gerek itikadi açıdan, gerekse ameli yönünden olsun, Resulullah'tan öğreniyorlardı. İmanlarının gereği olarak tereddüte, şüpheye düşmüyorlar, olduğu gibi kabul ediyorlardı. Bu yüzdendir ki aralarında itikadi itikatları bir olduğundan bu konularda hiçbir ihtilaf olmamıştır. Yani itikadi konularda sahabeler hiçbir ihtilaf görmemiştir. Ameli konularda ihtilaf ettikleri zaman <gülüyor> ardından ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hakem oluyor, ihtilaf noktasını çözüyordu. Veyahut hut onlar görünce buna teslim oluyordu. Böylelikle meseleler hallediliyor, nüktesasıyla gereğiyle amel ediyorlardı. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu onları Kur'an-ı Kerim'de Radiyallahu anhum ve radu'an Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu. Gibi bir sürü ayet-i kerimelerle etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan iken gelecekte İhtilafların çoğalacağını, neticede ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını. Fe inne men ya'ish minkum ba'di feseera ikhtilafen kesira. Kim ki benden sonra yaş yaşarsa bir sürü ihtilaflar görecektir. Ve ahud seteftriku ummeti ala 73 firqatan. Ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır gibi İrbadi Nursari'ye Rafi'nin Malik'ten gelen Süneyn kitapların nakillerinde gaybi haberle bildirilmiştir. İlahi kaderin kader böyle tecelli edeceğini söylemiş. Lakin Allah Celle Celaluhu bunu kullarına küfrü razı olmadığı gibi bu ihtilaptan da razı olmamış ve bunu men ve bundan takınmamızı istemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kaçınmamızı ihtilaf ve tefrikadan iststiira ve teika düşme söylemiştir bu dünyadan bu dünyadan irtihal edellerrken bizlere iki emanet bırakmıştır ve şöyle buyurmuştur ter fikum emrein temün bir imalm tabilu eveda kitabıallahi ve sünnettenevi hisasen size iki şey bırakıyorum eğer bu iki şeyi s sıkı salırsanız katıyı surete sapıtmazsınız bunlar Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir bunu imam Malik ve dar Kutni ve e, Hakim Müstebreki'nde diğerleri ve diğerleri i̇bn Abbas'tan sahibi senetle nakletmişlerdir. Bu iki emaneti bize bırakmış tak-i ve tefrika anında bu iki kaynağı sahabeler gibi kendimizi ona hakem yapalım ona müradet edelim ve meselelerimizi ondan çözelim. Böylelikle dahiletten, dahilete düşmekten kurtulmuş olur. Tapıklar sapıklıktan, haktan inihaf etmiş fırka, mezar ve ideolojilerin düştüğü fitneye düşmekten emin olabilelim. Gaybi haberler tahakkuk etti. Yani Peygamberimizin haber vermiş olduğu ihtilaf, tefrika haberleri tahakkuk etti. Abla bin Seben'in fitnesi Hz. Osman'ın şehit edilmesine sebep oldu. Hz. Ali radıyallahu anh hilafeti geçince fitneler ve ihtilaflar sönmedi. Camede geldi. Hz. Ali Hz. Muavi arasında can eden Sıfin savaşı neticesinde hakim olayında İslam'da ilk fırka ve tekfir olayını ilk fırka bölünme ve tekfir olayını İslam cemaatinden çıkan havarişler ihdas etti. Bunun için harici adını aldılar İslam'dan çıkan. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslüman rivayetinde Garimet taksim meselesinde vermiş oğlu taksimden razı olmayan Allah'tan kork Peygamberimiz sallallahu de ben adalette olmazsam Allah'tan korkmazsam kim korkar diyen adama karşı Hazreti Ömer onu müsait yararsa ben bunun boynunu vururum bırak ya Ömer sayak ruju min da'itayı hâza bunun sürbünden bir toplu gelecektir yakraûnel Kur'an Kur'an okurlar La yujâvizu tarâkî min hânâcirihim okudukları Kur'an gırtlağından aşağı inmez yamrukunne min dini dîni kemâ yamruku s okudukları Kur'an gırtlağından aşağı inmez okun yaydan çıktığı gibi dinlen dilden çıkanlar saktulûhum bunlar öldürünüz fe-innelle fe-innâ 'indallâhi ecrün limen katlehu bunlara öldürenler Allah katında ecir vardır bir rivayette semâhum et-tahlîk Bunların siması tıraş olmadır, delmiştir Bunlar galibiyetle baştanı taş ederlerdi. Bazılar bunu sakal tıraşı anlamış, fakat tercih edilen budur. Evet. <gülüyor> Binal Ali, Hazreti Ali bu fitneyi durduğuncaya kadar bu hadise binaen bunlarla savaşmış, Lakin bu sonunda onun şehit edilmesine mal olmuştur. Bu fitne arkasından Abla bin Seben'in fitnesinin uzantıları devam etmiş ve İslam'da ikinci büyük bir fitne alevlendirmiştir. İkinci büyük ve yeni bir fırkanın yani şia fırkasının zuhur veya sebebi olmuştur. Bunlar Hz. Bubekir, Ömer ve Hz. Osman'ın hilafetini zulüm ve dalet saymış, bunlar suçlamış, sadece Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in hilafetini kabul etmiş ondan gelen imam seslesi hakkında aşırı bir gruba düşmüş ve bu sebeple yanlış itikadlara saplanmıştır. Arkadan Kaderiye, Cebriye, Cehmiye, Mutezile ve diğer fırkalar birbirlerini takip etmiş ve her çıkan fırka kendi öncüsü ve önderinin ismini, ismini almış ve bugün de bu fırkaların itikadları, uzantıları bizlere değişik uslu ve metotlarla çeşitli ...bugünkü cemaatlerde maalesef tezahür etmiştir. Ve her fırka kendi itikadı görüşlerini ve askillerini mudaf etmek için... ...korkun bir fitneyi ortaya atmışlardır. Öncüleri davalarını hak çıkarmak için hadis uydurma hareketine yetenmişlerdir. İdarecileri ve Müslümanlara Müslümanları aldatmak ve kafalarını karıştırmışlardır. İnsanların davaletine büyük ölçüde sebep teşkil etmişlerdir. Hak'tan ayrılmayan Müslümanlar... Sahabenin sahabe son devrinde olan sahabeler veyahut tabi'in tabi'in tabi büyükleri ve selef-i salihin geçmiş büyüklerimiz ister istemez hak ile batılı ayırmak için onlara karşı tavır aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde zikredilen fitnenin fırkaların fırkalar dikkat edildikten edildikten sonra bir fırka kurtulacağını kurtulanın muayyen bir cemaat olacağını diğer bir rivayette benim ve ashabım bulunduğu yol sorulduğunda bu cemaatın kim olduğu bu fırkanın kim olduğu benim ve ashabımın yolunda bu, e, bulunan olan bulunan, e, kimseler olacağını söylemiş bir rivayette fealeykum bisunneti وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءَ رَاشِدٍ اَنْ مَهْدِيِّينَ Benden sonra kim yaşarsa bir sürü ihtilaflar görecek. İhtilaflar, itikadi ihtilafların anında benim sünnetim ve hulafayı, râşidim'in sünneti size gerekli. Başka bir rivayette ise bu ihtilaflar tefrika rezik edildiğinde muayyen bir cemaat kurtulacak ve sorulduğunda مَانَا عَلَيْهُ وَاسْحَابِ benim ve aslam bulunduğu cemaat olduğunu ifade etmesi ve Demesiyle bu yolun adını sünnet ve mesluklarına cemaat ismini verdiğinden Selefi Salihin geçmiş büyüklerimiz itikatta kendilerine ayranlara karşı itikadı itikadi bir isim olarak kendilerine aynı sünnet ve cemaat adını vermişler. Dolayısıyla tabi olarak diğer fırkalar sünnet terimine, terimine bir zıt olarak bitat terimiyle bitat fırkalar veya Bidat fırkalar veya her fırka önderin veya inancın ismini almıştır. Ve bu lakaplarla tanımıştır. Eylül sünnet vel cemaat bunu yeterli görmeyip itikatlarını müdafaa etmek için bunu kitaplarda sistemleştirmişler ve muhaliflerine zorunlu olarak reddiye yazmak, yazmışlardır. Hadis uydurma hareketine karşı hadis ve sünneti müdafaa etmek ve onu tahyirden ve teddilden ve tahriften korumak için Yoğun çalışmalar yapmışlardır. Gerekli önlemler almışlardır. Böylelikle sünneti bitatten, bid'atten, sahihi zayıftan, hakkı batıldan ayırmışlardır. Elimizdeki eserler bu hizmetlerin ürünleridir. Birisi çıksa dese ki, efendim, Kur'an, sünni, şii veya diğer fırkaları ayırmaya gitmiyor. Hepsinin adı Müslümandır. Bunlar da nereden çıkmıştır dese, deriz ki, bu hak, söz, bu hak sözden batıl bir dava kast edilmiştir. Bu hak sözden batıl bir dava kast edilmiştir. İslam, Müslüman kelimesi, ümmetin umumi adıdır. Mümin veya muvahhid gibi aynen gayrimüslime, müslüme zalim veya kafir, fâsık denildiği gibi Eylü Sünnet adı itikadi ihtilafları zorunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi itikadına ve amenne, ve yoluna, Raşid halifelerin yoluna sünnet adını, kurtulan fırkaya da cemaat adını vermiştir. Öyleyse bu muhdes bir kelime değildir. Bid'at bir kelime değildir. Fema zâbâdel hakkı illa dalal. Hak'tan sonra gerine vardır hepsi dalalet. Ayetine göre diğer fırkaların itikadı ve sahip oldukları isimlerle birer dalalettir ve bid'attır. Öyleyse artık elüsinet delçemat adı terimi itikadı, aynı zamanda ameli bu yolda suluk eden bütün yeryüzündeki Müslümanların adı olmuştur. Bu yola suluk eden yeryüzünde Müslümanların adı olmuştur. Muayyen bir fırkanın adı değil. Sonra bir bir insanın huylarını, şahsiyetini, itikadını değiştirmek için bir insanın ismin bir insan ismini kaldırsak veya değiştirsek bütün bunlarda bir değişme olmayacağına göre Sünni, Şii veya falan fırkanın ismini ismi kalksın demekle ne Sünni sünnilikten ne de Şii aşağılıktan çıkar. İkisinde de ikisinde de itikad ve düşünce sistemi aynı kalır. Gerçekten bir değişme mevzu bahisse böyle bir şey istiyorsak bu bu isimlerle değil itikad ve amellerini bize bırakılan emanet edilen kitap sünnet emanetini muhakeme olunmakla, tasfiihle, düzeltmeyle, hatadan vazgeçmekle, cehaleti ve taassubu kaldırmakla ancak bu değişme hasıl olabilir. Gerisi boş olmaktan ibarettir. Akidenin önemi önemi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Taraktu kum alel mahacce'tü'l <gülüyor> beyda, leyluha La ba'di anha illa sizi apaçık, bembeyaz, seçkin bir yol üzerine bıraktım. Gecesi gündüz gibidir. Gecesi gündüz gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi, yani sizi apaçık bir yol üzerine bıraktım demesi, bırakmış olduğu itikadın önemini taşımaktadır. Benden sonra ancak helak olan bu yoldan çizebilir benden sonra ancak bu yoldan helak olan çizebilir kalbinde şüphe olan çizebilir demiştir bu rivayet-i bin imaca i̇mam Ahmed Ahmet Hakim hakimden Müsted'in hekimden tah etmişlerdir muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak bizleri İslam nimetiyle seyfilat kıldıktan sonra bizlere tevhid akidesini nasip etmiştir tevhid akidesine sahip olan bir Müslüman onun itikazı da temizdir onun bedeni de temizdir. Fakat müşrik olan bir insan, bu tevhid itikadına muhalif, münafif hareketler yapan bir insanın itikadı da, sözleri de, kendisi de şirktir ve necistir. Biliniz ki, Müslümanlar bugün yeryüzünde bir hilafet istiyorlarsa, Allah bu hilafeti imanı, salih amel işleyenlere vaat etmiştir. Ve bana kulluk ederler, şirk koşmazlar tabiriyle bu cemaatın önce böyle bir, bu, bu Müslümanlar öyle mi, önce böyle bir vasıta sahip olmasını istemiştir. Öyleyse bizlere hilafetten önce itikadi bir terbiye gerekir. Hem teyhid açıdan itikadımızı temizleyeceğiz, hem itikadımız ehl-i sünnet ve cemaatın itikadı olacak. İtikadımız bu olunca amellerimizi, hayatımızı, yaşantımızı buna göre terbiye edeceğiz. Ondan sonra hilafet gelecek. Yani hilafeti önce hakimiyeti nefsimizle yaşayacağız. Ondan sonra yeryüzünde hakimiyeti semadan gelecektir. İtikadı olmayan bir neslin hilafeti olmaz. İtikadı olmayan bir neslin hilafeti olmaz. İtikadı olmayan bir milletin hilafeti olmaz. Muhterem kardeşlerim. Bu sözlerimle sizlere ehl-i sünnet ve cemaatın kelimesinin terim ve fuhumu, sizi arz etmek istedim ve itikadı beyanı ı arz etmek istedim. İnşallahü Teala mesele anlaşılmıştır. Anlaşılmazsa bu mevzuat sorular açıktır. Bu akhirı davana enilhamdülillahi rabbil alamin. Din ediniz sizden Allah razı olsun derim. Bunu velakunel <gülüyor> insane رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقنم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا، إن الإنسان لا يتغاض أو رأى مستغنا، إن إلى ربك رجع، أرأيت الذي ينهى؟ عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإلا ناطية كاذبة خاطئة فليدعو نابية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا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 حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يسلو صحب مطهر فيها كتهم قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البيان وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِفِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ أَوْ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك يُولُ الْبَرِيَّةَ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفصالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد وإن له لحب الخير لشديد أَفَلَا يَظْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُلُوبِ وَخُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنثور وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأم قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها من يقي ثم لا تسالن يومئذ عن نعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعف ان الانسان لفي قس الا الذين امنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليوم بذن في السطمة وما أدراك ما السطمة ناألله المقدة التي تطلع على الأفيد إنها عليهم مقدة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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعف مأقول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَالْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أرَأَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ بِالدِّينِ فذلك الذي يدعو اليدين ولا يحب على طعام المحتين فوين للمصلين الذين هم مع صلاتهم ساهون الذين